Değerli dinleyiciler, yeniden birlikteyiz. Bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la sohbet ediyoruz. İslam'dan Hayata Ölçüler programı içinde kadere iman konusunu konuşuyoruz. Zor bir konuyu konuşuyoruz. Ee, birinci bölümde e, kaderin neden zor bir konu olduğunu, resul Ekrem Efendimizin neden bu konuda... ...fazla sorular sorulmaması gerektiği üzerinde durduk. Şimdi yani kader bir iman konusu olarak ifade edilmiş İslam'da. Onun çerçevesi üzerinde konuşalım istiyorum hocam. Evet. Nedir kadere iman dediğimizde bir mümin nelere iman etmelidir? Oradan başlayalım. Şimdi bir... E, i̇sterseniz müsaadenizle madde Kesinlikle. madde hay sayalım hay, Anlaşılması kolay olsun Birincisi Allah'a iman Meleklerine iman Kitaplarına iman Peygamberlerine iman Ve ahiret, ahiret bile dirileceğimize iman Ve kadere iman Evet. Biz Ehl-i sünnet olarak iman ettiğimiz değerlerde Bu altı şeye imanı eşit görüyor Evet. Melekleri çıkarınca da iman çıkıyor. Evet. Kadere iman kökten reddedilince de iman çıkıyor. Evet. Peygamberleri reddetmekle kaderi reddetmek arasında da bir fark yok. Bir. Onun için bu konuda hassasiyet göstermek hassasiyet lazım. Göstermek. Evet. İki. Allah'a imanın Kur'an'da onlarca yüzlerce ayetle sabit. Evet. Meleklere iman da onlarca ayetli sabit. Aynı şekilde kitaplara iman, peygamberlere iman, Ahireti. ahiret günü iman, kadere iman da Kur'an'da var. Evet. Fakat tıpkı meleklere imanda kaç melek var? Dört büyük melek var. Azrail şöyle görev yapıyor diye ayrıntı olmadığı gibi. Evet. Kadere iman konusunda da tıpkı en başta söyledik ya, birinci bölümde. Allah kapalı tutmak istiyor bu evet, bölümü evet. Imtihan gereği... geri kaderi imanın ayrıntısı yani şu şu şu çerçeve, inanacaksınız evet. diye bir çerçeve çizmiyor Kur'an-ı evet, Kerim evet. hadisler de çizmiyor evet. ama örnekler veriyor hadislerle evet. dolayısıyla böyle yedi maddelik on iki maddelik bir kararname gibi değil değil, değil evet. bu peygamberlerin de zaten isimlerini vermiyor Kur'an-ı Kerim yani az sayıda veriyor 25 tane peygamber evet. ismi sayıyor. ...üç tane daha yedek isim var... ...peygamber mi değil mi diye tartışıyoruz... ...eğer Kur'an'dan her şeyi... ...ayrıntısıyla isteyecek olsak... evet, iman hiçbir maddesi kalmaz zaten... Evet. ...yani Tevrat'ın... ...orijinali budur ama siz bunu silin demiyor... ...Tevrat diye bir kitaptan söz ediyor sadece... Evet, evet. ...ama iman edeceksiniz diyor... ...mutevasine kitabın... ...kaç ciltti, kaç sayfaydı böyle bir açıklama yok... Evet. ...tevrat'ta neler vardı... Ne, ...bir bilginiz şey yok... yok. Evet. ...e dolayısıyla... Mesela kader Kur'an-ı Kerim'de 112 sayfalık bir bölümde özel dosya halinde var demedik evet. diyemiyoruz diye... Evet. E ...kaderi imanımız da olmayabilir haşa diyemeyiz. Asla, evet. Bu çok önemli bir ayrıntı. Evet. Çünkü zamanından beri sırf bu yüzden yani kaderi böyle zihnimi ikna edecek dolduracak şekilde bulamadım diye... Ya o kader acaba imanın şartlarından mıdır diye dedirtmiş şeytan arasına. Evet. Dedirtmiş. E dolayısıyla. Birilerine dedirtmiş evet. Elhamdülillah mümin evet. demez bunu da evet. yani anlamadan diyen olmuştur. Evet. Veya tevil eden olmuştur. Bir de şöyle bir sorun var. Şimdi kaderde bir teslimiyet var biraz sonra inşallah konuşuruz. Kaderde bir teslimiyet Tabii, var. Evet. Bu teslimiyet kör teslimiyet değildir. Gönülden teslimiyet. Evet. Gönülden teslimiyet de, yani Allah ne yaparsa o doğrudur sözü de insan olarak alnın terledikten bileğin yorulduktan sonraki teslimiyettir. Evet. Yani tarlasında çalışan beşe kadar mesaisini yapan bir insan rızkımı Allah'a havale ettim der. Evet. Odasında keyfinde Klimanın altında oturan rızkın Allah'a havale edemez. Evet. Hastalığı ile ilgili C vitamini alan tedbiri e, alan. At atalet değil yani. Değil. Evet bir atalet bir, bir değil. Bir tembellik kader değildir. Evet. Te tembellikle yapılan tevekkül tevekkül değildir. tevaküldür o. Evet. Tevekkülü kullanmak su istimal hmm, etmektir. Evet. Kaderi de bu şekilde su eden olmuş. Mesela saraylarında keyif sürüyor yöneticiler diyelim. Ondan sonra geliyor emperyalist e, haçlılar topraklarını işgal ediyor. Ya ne yapıyorsunuz siz burada? E, Allah'ın kaderi. İyi Kaderimiz de, buymuş. Sarayda sabaha kadar sen keyif sürüyordun. Evet. Akşama kadar yiyip içiyordunuz. Ne biçim kader bu? Yani zafer de kader, hürriyet de kader, o izzet de kader değil mi hocam? Yani... Hak ettiğin şeyler senin kaderin evet, olmalı evet. <gülüyor> e, diyebilmek için bazı insanlar, bazı alimler. Kaderi suistihbar etmeyin, karıştırmayın kaderi bu işe. Siz tembelliğiniz Hı -hı. asas bizim kaderimizmiş başımızda. Evet. Dediklerinden kimileri de bunu şöyle anlamışlar. Yani vay kader yokmuş demek ki. Hı. Bu adamın kafasındaki kader anlayışı yok. Evet. Allah Allah'ın kaderine iman Kur'an'la sabit nasıl evet. yok deriz. Evet. Yani Kur Ne giriyor gir hocam o kadere iman? Çerçevesine şöyle bir Gene de bir hani insanlara Ben yok ona geçeceğiz ha, evet. Üçüncü madde de ona geçeceğiz evet. Birincisi ve ikincisi diye saydık Üçüncü maddeye geçelim Şimdi kader Çok kısa böyle kolay anlaşılır Bir şey Kader Allah'ın yarattığı Ve hayatiyeti Verdiği her Şeyle ilgili bilgi demektir Evet. Yani Beni Allah yarattıysa ki Amenna, öyle. Amenna. Kaderim de Allah'ın elinde Hayat veriyorsa bana Yaşatıyorsa Allah'ın kaderi Tecelli ediyor gerçekleşiyor evet. Demektir yani kader Allah'ın yapması Yaratması Ve irade etmesinin Sonuçları demektir Evet. Onlara iman ettim Biz kadere iman ettik derken Evet. Çok böyle köylüce söyleyecek. Olursak, Aynen öyle söyleyelim. Öyle diyorum. söyleyelim. Çünkü ne olduysa olmadıysa Allah'tır sebebi. Bu evet. demek. Allah'tandır. Ha, evet. Sebebi Allah'tır. Allah yapıyor. Allah'tan geldi bize. Demek. Bu bir teslimiyet. Evet. Ama bu teslimiyeti hak ederek söylemem lazım Müslüman olarak. Evet. Nasıl hak ederek söylemem lazım? Yani kış geldi. Kışı Allah gönderdi. Kader olarak yazdı Allah. E bizim evimize e, kar yağdı. Bizim çocuklar hasta oldu. Bir dakika. Niye ev, evinizin çatısı yok? Niye soba kurulmadı? E depremde çökmüştü. Tamam o kaderdi işte. Evet. Niye çatısı yok? Biz yaparız dedik ama tatile gitmiştik. Çatıyı yapmayı, kaloriferi yapmayı unuttuk. Ha, Bu kader değil. Evet. Bu... ...kadere sığınma siyaseti. Evet. Bu yanlış. Evet. Çünkü o sene tatile gitmeyip inşaatınızı bitirip kışa hazırlık yapmanız gerekiyordu. Evet. Yani bir insanın Allah emretti, Allah yaptı. Bu sözler doğru. Allah emrediyor, Allah yapıyor. Ben teslimim, kadere itirazım yok. Elbette öyle olacak Müslüman. Başka alternatif yok evet. Müslümanın zaten. Ama ...oturduğunda kendi vicdanıyla, kalbiyle, aklıyla baş başa geldiğinde... ...ben bu muyum? Yapabileceklerim bu muydu? Evet. Bu sorunun cevabını verdikten sonra mutmayınsa kalbi kaderdir bu. Hastalığa da razı olur. Sıkıntıya da razı olur. Fakirliğe de memnun olur. O zaman ölüm de lezzet olur zaten. Evet. En basit bir anne örneği algılayabiliriz. Yani bir anne... ...üç yaşında, iki yaşında bir bebeğinin... E, ...ölümünü ne kadar benimseyebilir? Öldü gitti. Evdeki evet. bir çiçek soldu değil bu. Zor, zordur yani. Bunu bu kadıncağız... ...bu anne... ...eğer kadere iman ediyorsa... ...Rabbim verdi, Rabbim aldı der. Evet. Rahat eder. Ama... ...ona kıyamet günü melekler sorar. Sen... ...çocuğunu doktora götürecektin... ...sadece... Sen i̇şte görümcenin çeyizine gittiğin için doktoru ihmal ettin. Mikrop da çoğaldığı için bu çocuk öldü. Hmm. Burada kaderin içini doldurmama suçu var. Yine kader evet. gerçekleşiyor ama içini doldurmadığı yani için bu sorumluluk, sorumluluğunuz bâki kalıyor yani. yani. annenin anneli ile ilgili işleri icra etmesi halinde kader kaderdir. Evet. ...öbür türlü yine kader yürür... ...ama cinayet dosyası annen üzerinde... Evet, kalır. evet. Şimdi... ...Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in ilk... ...mubarek talebeleri... Evet. E, ...ashab-ı kiram... ...kadere teslimiyette çok güzel örnekler... ...verdiler. Hani e, meşhur... E, ...çocuğu ölen hı, e, adama... Hı, evet. ...kadının gelip de işte... Komşular emanet tencereyi isteyince hmm, ne yapar, ne, ne yapar, ne yapar isteyince ayıp olur mu yok canım alsın diyor. hani işte o da hı hı. Allah verdiği emanet çocuğu aldı bizden diyor. Evet. Bu müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Evet. Kusuru yok çocuğa bakmış. Evet. Ee, çocuk buna rağmen vefat etmiş. Evet. E şimdi bu kadın. Kocası işten geldiğinde ya da seferden yolculuktan döndüğünde ah vabbi senden sonra evimizin direği de yıkıldı da diyebilirdi. Hayır öyle yapmadı hiçbir şey yokmuş gibi çocuk uyuyor gel ses çıkarma diye evine oturttu. Evet. E kadere iman eden kadın. Evet. Kader. Bu kadın bağırsa çağırsa çocuk dirilmeyecekti içine gömdü aile huzurunu öldürmedi. Evet. Üç gün huzurlu yaşadılar. Yoksa o üç günü matemle geçireceklerdi. Kadere iman eden müminle, kaderi algılayamayan insan arasındaki farkı bu örnekte görebiliriz. Evet. evet. Burada yani buradan şeye geliyorsunuz hocam zaten yani kadere imanın bir insanın hayatını nasıl etkileyeceği ya da iman etmemenin sonuçları biraz bu konuyu evet, derinleştirelim başlığın altına. Şimdi hocam kadere iman etmiyorsa huzursuz olur filan bu yanlış. Evet. Kadere iman etmiyorsa cehennemlik olur zaten. Evet. <gülüyor> yani meleklere iman etmemek gibi evet. bir şey. Dolayısıyla bir numaralı cevabı bunu. Yani şöyle de bir şey hocam yani kadere iman etmeyen insanın yani Allah'a imanı noktasında nedir şey olan problemli olan kısım yani. Çünkü, Çünkü kadere imanın biraz önce de ifade ettiğiniz Allah'a imanla birebir e, ilişkisi var. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size hocam. Benim evimdeki musluk e, terkoza bağlı. Evet. Eskiden terkozlu da İstanbul'da su hep terkozdan bilinir. Herhalde kullanılmıyor <gülüyor> terkoz şimdi. Dolayısıyla benim evimdeki musluğum terkosa bağlı. Evet. E, Almanya'daki bir barajın adı diyelim ki Bern Barajı. Evet. Bern Barajı'na benim orada bir baraj var dememle Terkos var demem aynı şey mi? Evet. Terkos'u yok saydığım zaman veya da benim musluğum yok dediğim zaman kendimle ilgili. Öbürü Bern Barajı diye bir baraj varmış evet. derim. Evet. Şimdi Allah'a iman var diyorsam kaderle bu bana bağlı bir musluk gibi bu. Evet. Yani benim Allah'a bağım ...kaderimde ortaya evet, çıkıyor... Evet. ...bireysel bağım. Yoksa evet. Allah varmış... ...haşa. Bir dini yani varmış... ...yaratılışımızla birlikte... direkt e, ben neredeyim Allah'la... ...kader ben, devreye giriyor... ...kader isimli bir muslukla Allah'la evet, benim evet. aramda... ...bir enerji evet. gelip gidiyor. O bana kaderini nüfuz ettiriyor... ...ben kaderi yoluyla... ...Rabbime terkoza bağlanıyorum evet, diyelim. Evet. Şimdi ben... ...Almanya'da bir barajdan... ...söz ederken... İşte orada bir baraj varmış. Evet. Benimle alakası yok onun Yani varmış, ha kabul evet. ediyorum. Mümin, kadersiz bir Allah'a inandığı zaman, imanında kader bölümü olmadığı zaman, orada bir baraj varmış der gibi bir Allah der. Hı -hı. O bana etki etmiyor zaten. Evet. Ben çalışırsam para kazanıyorum. Allah verirse değil riskim. Ben evet. evlendiğim için e, çocuğum oldu. Evet. Biz çocuk yaptık. Çocuk yapmak istedik. Allah yaratmadı olur. Gibi, haşağı, evet, gibi haşağı, olur. Evet. Ama. Kaderim devreye girdiği zaman Allah'ım var, Rabbim var, evet. ben filan görevimi yaptım, evlendim, evet. nikahlandım, çocuğum oldu. Evet. Yani Beni yarattığı gibi çocuğumu Allah da... Allah'a imanımın evet. pratiği kaderimde tecelli evet. ediyor. Evet. O kudreti azameti, benim ölçemeyeceğim bir kudret azamet olduğu için de kaderini benden gizliyor. Evet. Sen bunu görürsen dayanamazsın diyor. ...tıpkı Hı -hı. ameliyat sonuçlarını görmeye dayanamayacağı için... ...uyutulup hastanın ameliyat edilmesi gibi. Evet. Kaderimizi Allah bunun için gizli tutuyor bizden. Evet çok önemli Çünkü bir Çünkü 70 yani. senenin stresiniyle 7 yaşında ölür gider insan. Bir öğrenci olsaydı. Bazen öyle ya. filmler çev çevriliyor hocam. Sanki insan... Sonunu izleyemiyorsun değil mi? <gülüyor> <Bilmiyorum yani. gülüyor> Filmin film olduğunu biliyorsun. Evet buna, buna rağmen, rağmen izleyemiyorsun. E, ama... ...kader ki benim... ...yani film evet. değil bu... ...yetmiş sene sonra... ...mesela bir şoför elli sene araç kullanıyor... Evet. ...yüzlerce kere kaza yapıyor... ...bunlar hepsi ilk gününde ona izletilseydi... ...direksiyona geçmezdi, geçmezdi herhalde... Evet. Ya ...bu kadar kazadan ne başıma artayım... ...başka evet. meslek yapayım derdi... Evet, evet. ...ama bir kör gidişle... Direksiyonun üstüne geçebiliyor evet. Bir şoför Aynı şekilde de Allah rahmeti gereği Bizden gizledi bunu gizledi, evet. rahmeti, Bu onun rahmetiyle ilgili bir konu Açsaydı bize Yani bir kadın mesela e, En azından Çocuğunun ilk 10 senesini Hızlı bir şekilde önceden seyretme imkanı olsa bir çocuk doğurmak Çok akıllı bir şey değil o zaman evet. Akıl kârı değil çocuk doğurmak evet. Çünkü bile bile ...bir stres, bile bile bir eziyet... ...gibi algılar, algılanırdı. Eziyet. Evet. Dolayısıyla bizim... ...kadere iman ediyoruz... ...dediğimiz zaman bir kere imanımızı... ...tamamlıyoruz. Evet. Yani yani o o altı... E, şeyin ...çerçevenin kelimesi, içine giriyor. Evet. Yani serfrikamız... ...mümin serfrikamız elimize veriliyor. Elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah. İki, sık sık... ...kadere imanımız da gizli... ...teste tabi tutuluyor. Nasıl? ...gizli test nasıl... ...şimdi biz hep yani alıştık... ...say bakalım imanın şartlarını... De. ...ben çocukken hmm. babam nikah çocukken kıymaya... ...çocukken öğretilirdi bu dedeler Yok. falan... ...bir de şöyle nikaha giderdi babam... Heh. ...beni de götürürdü bazen de... Ee, ...damada ve geline değil mi? 32 fars sayıdırılırdı... <gülüyor> evet. ...ben de İslam'ın nikahı böyledir diye zannederdim... Evet. Ama güzel bir şey o da. Ee, hocam o niye güzel? Tabii başka türlü Müslüman kim soramıyor halimler. Evet, evet. Gizli bir baskı Hı -hı. dünya zamanında. Kim Müslüman kim kahve olmasın Mümin bir adamın nikahını kıydık diyebilsin. <gülüyor> evet. sorular 54 farza çıkarıldı bu. <gülüyor> şimdi hiç kimse kimseye bir şey sormuyor, sormuyor oldu. Evet. Gizli e, test yapıyor allah Teala. Evet. Mesela çok enteresan. E, işte çocuğu ölen e, birinin... E, ...durumu Allah'a arz ediliyor... ...melekler tarafından... ...hadis-i şeriflerden öğreniyoruz... E, ...ben çocuğunu alınca kulum ne yaptı... ...diye soruyor ya, allah evet, Teala. Değil mi? ...mesela... ...işte gözü kör oluyor bir insanın... E, ...melekler tabi hemen... ...o gün raporlar gidiyor... ...diyelim bizim deyimlerimizde... Evet. ...kulum ne dedi diyor... Değil ...soruyor mi? allah Teala... ...biliyor... ...teslim mi oldu... E, ...diyorlar evet. ki... ...ya Rabbi... ...sen yaptığın için her şeye razı oldun... <gülüyor> <gülüyor> ...işte gizli test yapılıyor. Evet. Biz zannediyoruz ki çocuk hasta. Biz zannediyoruz ki ödemeler üç aydır gecikti. İslam'la ne alakası var? Ödeme gecikti bizim sadece. Evet. Biz zannediyoruz ki... ...işte filanca komşu... E, ...gürültü yaptı. İşte Saksısını bizim balkona attı. Bizim cam kırıldı filan zannediyoruz. Bunlar özel testleri hep allah evet. Çünkü her olay... ...kaderimiz bizim... Karşımıza çıktığında evet. sosyal hakkını koruyor musun, mümin onurunu koruyor musun, sabrediyor musun, Allah Teala'dan geldi diye teslimiyetin tamam mı? Bunlar tek tek test ediliyor. Aleni testleri bilmek çok kolay da gizli testler çok zor. Evet. Yani o zaman yani kadere imanın hakikaten bize sağlaması gereken hassasiyetler. 24 saat evet. kaderle karşı karşıyayız Bu da 24 saat kamera altında olduğumuzu gösteriyor evet. 24. Mesela en basit Çok basit bir test hocam Hepimiz için çok önemli Babanız sağ mı sizin Vefat anneniz, etti Allah rahmet eylesin İkisine ikisi de. de Allah rahmet eylesin Hiç Kimin babası annesi sağsa Hele yaşlıysa yani evet. Muhakkak yaşlıdır <gülüyor> diye bu örneği verecektim Ama rahmetlerine evet. vesile oldu inşallah Şimdi Kur'an-ı Kerim ne diyor Yaşlandıklarında anneniz babanız üf bile demeyeceksiniz evet. diyor. Çok küçük bir yani iki harf değil i̇ki mi? Har öf <gülüyor> Yani öf niye demeyeceksin zaten dediğini yapıyorsun da. Evet. Ya mesela dur. Biraz dur, zorlandın. Ya, git bu bardağı değiştir öbür geniş bardakla getir bana suyu dedi. Mutfağa gidiyorsun eee bu mu yani bardak bu <gülüyor> bardak işte demeyeceksin. Demeyeceksin. Diyor. Evet. Bu bir test kader testi. Evet. Çünkü annen 90 yaşında, babanda 94 yaşında ve ikisi de senin hizmetine muhtaç. Sen de çocukların var, sen de o gün tansiyonun yükselmiş, kolesterolun başına artmış, sen de zaten hastasın. Ee, baba, torunun getiriyor olmaz sen getir diyor. Zıttık görüyorsun <gülüyor> sen. Kaderim, kader. Ya bu babam 60 yaşındayken ölseydi de ben rahat etseydim diye içinden maazallah. Geçer gibi olduğu an test Testte güzel bir testi. Yani. yani biz testi hep böyle deprem, evet, yangın, evet. sel. Büyük hadiseler. Siyonizmin işte tankları geliyor filan. Düşünün bunlar da test şüphesiz bunlar. test ama evet. bunlar körün de göreceği testler. Evet, Bunları evet. kör de görüyor zaten. Evet. Ama eş eşi bunaltıyor. Evet. Eş eşi bunaltıyor. Bu bunalma artık dayanılmaz noktaya geliyor ve aklına geliyor ki yahu Lut aleyhisselam karısını boşamamıştı onca berbatla rağmen. Evet. Demek ki Allah bunları yazıyor. Çünkü Lut aleyhisselam boşuna uğraşmazdı. Evet. Demek ki sevap bekliyordu bu işten. Hmm. <gülüyor> böyleyse tamam pek öyle olsun diyorum. Gizli bir testti bu. Evet. Biz bunu aile içi sürtüşme, aile içi erkeğin üstünlüğü, kadının ezilmişliği bir isim uydurduk buna biz. Evet. Ama melekler bunu Günlük testlerden bir test olarak karşımıza çıkarmıştı. Evet. Aynı şeyi sabah namazına kalkarken, aynı şeyi komşuluk ilişkilerinde, aynı şeyi ortaklık ilişkilerinde çok ciddi bir şekilde görmemiz mümkündür. Kaderi bize hocalarımızın, büyüklerimizin çocukken ezberlettiği bir sloganlıktan çıkarıp 24 saat yastığımızda, soframızda, arkadaş ilişkimizde... Gezimizde, tatilimizde Ders çalıştığımız, kitap okuduğumuz Her yerde kaderi Bizim kendimiz olarak Gördüğümüz evet. zaman yani Aynada kendimi görür gibi Kaderi hissettiğim zaman Kaderi iman var demektir Ve zaten bu beni sürekli e, Protokollü hareket etmeye Kurala göre yaşamaya mecbur edecektir e, O zaman Kader beni kazandıran bir nimete dönüşür Hocam şöyle de bir şey Demin Hani Çocukluğumuzda Amentü öğretilir bizlere Eskiden daha çok Dedelerimiz falan Şimdi felsefe öğretiliyor Hassastı bu konuda Şimdi tabi Bunu bir slogan sadece ezberlenen Bir çerçeve Olmanın ötesinde Bir iman bir hassasiyet Bir şuur haline Getirebilmek için Bir eğitimden de söz edilebilir mi Bir kader eğitimi mesela Ailelerde anne baba çocuklara yönelik yani şimdi bizi dinleyen anneler babalar varsa yani onlara ya bir kader eğitimi nasıl verilebilir ee, çocuklarımıza gibi evet, bir şey söyleyebilir miyiz? Abi. Böyle kısa bir süremiz var. 2-3 dakika gibi. Şimdi benim kanaatim hocam felsefe ve insan aklının girdiği din konuları seviye kaybediyor. Evet çok önemli bir tespit. Yani namaz dahil insan mantığına uydurulduğu an o prestiji gidiyor. Evet. Azameti gidiyor. Evet. Ee, tıpkı çocuğun çok sevdiği bir oyuncakla 2-3 gün oynayınca onu atması gibi oluyor. Hı hı. Bu sebeple benim e, kendi evimde de uyguladığım, mümin kardeşlerimize de tavsiye ettiğim hele hele kader gibi konuları asla felsefesinden öğrenmemeli. Evet. Mesela evlerimizde kader eğitimi Kur'an-ı Kerim'de bir on kadar ayet kader ayet Allah'ın kader hükümlanlığını evet, evet. anlatıyor. Bu ayetler okunup bırakılmalı. Evet. Nasılı nedenini evet. bildiğin zaman Kur'an ayeti olmazsa yani bir olmaz mantık zaten. olayı olarak e, Bakamayız. bakılmamalı. Çünkü evet. çok felsefeci bir asırda yaşıyoruz biz evet. her şeyi bildiğini zanneden bir insan modeli oluştu. Çocuklar 5 yaşında nasıl yaratıldıklarını Annesi babasının maceralarını Biliyorlar Dolayısıyla onlara kaderi <gülüyor> evet. anlatırken Mantiki izahlar yapıldıkça Çocuklara ileride sulanabilirsin Demek oluyor evet. Peki yani hayat içinde bir Eğitim yani bir idrak Böyle kendiliğinden oluşan bir idrak Süreci Me, olabilir mi Olabilir tabi evet. Mesela e, hastaneye götürürken ee, çocuğumuz aşıyı yaparken Hı. anne demeli ki yavrum aslında hastalık da şifa da Allah'tan ama biz aşımızı olalım. Evet. Biz aşımızı olalım demeli. Şunu söylememeli anne. Oğlum aşı ol yoksa hasta olursun. Evet. Çok farklı iki cümle arasında. Evet, evet. Biz aşımızı olalım Allah bizi korusun. Evet. Böyle güzel. dememiz gerekiyor. Biz yemeğimizi yiyelim. Allah bize hayat sıhhat versin ya Demek ki anne babaya bir önce dil terbiyesi Değil mi hocam e Hocam Başka öğretmene gerek yok evet, zaten evet, evet. Yani bir dersimde Söyledim de Kardeşler çok hoşlarına gittin. Yani ana okulu Açma yerine anneleri okul yapmak Lazım Evet, çok Ana güzel. okuluna gerek yok o zaman anne okulu evet. Ne gereği var Analar okul olsun evet. Hiçbir öğretmen mürebbi Durduğu çocuğun biraz anne, anneler ulanması. okulu biraz e, Şey oldu hocam Yani demode oldu maalesef Yani anneler okulu Maalesef maalesef, maalesef. Evet. Aslında bir ümmet kadınları kadar hocam Bu ümmet kadını kadar Müthiş bir söz evet. Yani Khadice validemiz e, Mağaradaki Hira mağarasındaki Dehşet sahnesinden sonra Efendimiz'i teselli edip 23 yıl ayakta duracağı heyecanı evet. verdi Evet yani o, şimdi Kader konusunu konuşuyoruz. Bir ümmet anneleri kadar sözüne gelmek de çok ilginç. Yani inşallah bunu yazarlar dinleyicilerimiz yani. böyle bir hocam. ayrıca bir tefekkür ederler. Biz i̇nşallah. de belki bir gün bir ümmet anneleri kadar sözünü derinleştiren bir sohbet yaparız burada. İnşallah. Hocam. İnşallah hocam son sözlerinizi alayım. Süremiz tamamlandı diye işaret ediyorlar arkadaşlar. Son veya ilk hocam kadere <gülüyor> iman ettik Başka söyleyecek sözümüz yok, sözümüz yok. Allah'ın kaderine yani. iman Am ettik Bu imanla ölmek isteriz Amin. İnşallah. Evet, inşallah. Çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun Amin Değerli mi? dinleyiciler Bir İslam'dan hayata ölçüler Sohbetinin daha sonuna geldik Ben Deniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla birlikteydik Hepinize hayırlı günler diliyoruz bir başka programda birlikte olmak dileğiyle efendim hoşçakalınız.